313, numaralı konu, beni Nadir'in Hazreti Peygamber'e tuzak kurması ve daha sonra yenilerek sürgün edilmeleri, evet, Kureyş kafirleri, Bedir hadisesinden önce Abdullah bin Übey ve Medine'li diğer putperestlere bir mektup yazarak Hazreti Peygamber'i ve ashabını barındırdıkları için onları tehdit ettiler, onlara, bütün Arap kabilelerini toplayarak Medine'ye savaş açacaklarını söylediler, bu mektubu okuyan Abdullah bin Übey ile diğer münafıklar Müslümanlara savaş açmaya karar verdiler, bunu Haber alan Hazreti Peygamber onlara haber göndererek, Kureyş size öyle bir oyun oynamaktadır ki daha önce hiç kimseye bu kadar büyüğünü yapmamıştır, onlar sizi birbirinize düşürüp aranızda savaş çıkmasını istemektedirler, buyurdu, Abdullah bin Übey ve arkadaşları da buna hak vererek savaşmaktan vazgeçtiler. Kureyş Müşrikleri Bedir Savaşı'ndan sonra da Yahudilere bir mektup yazarak şunları söylediler, sizin silahlarınız ve zırhlarınız vardır, üstelik de bir kaleye sahipsiniz, Müslümanları yenebilirsiniz, aksi takdirde karşınızda bizi bulacaksınız, bu tehdit karşısında Nadir oğulları Yahudileri kendi aralarında Hazreti Peygamber'e bir tuzak kurmak hususunda karar aldılar, Hazreti Peygamber'e adam yollayıp, yanına sahabilerinden üç kişi alarak falan yere gel, bizden de üç alim gelecektir, eğer onları ikna edebilirsen sana tabi oluruz dediler. Hazreti Peygamber de bu teklifi kabul etti. Hazreti Peygamberle buluşacak olan o üç kişi hançerlerini bellerine gizleyerek buluşma yerine gittiler. Fakat bu arada Beni Nadir'den bir kadın bu olanları ensar kadınlarından olan kardeşine haber verdi. Bu kadın da koşarak bunları henüz buluşma yerine gitmemiş olan Hazreti Peygamber'e anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber oraya gitmekten vazgeçti. Müslümanları topladı ve yola çıkarak sabahın erken saatlerinde Nadir oğulları yurduna vararak onları muhasara altına aldı. Bu arada kendisi bir grup askerle gidip Beni Kureyza'nın yurdunu kuşattı. Kureyza oğulları Hazreti Peygamberle anlaşma yaptılar. Hazreti Peygamber de onları bırakarak Beni Nadir yöneldi. Onlarsa anlaşmaya yanaşmadılar. Savaş çıktı. Sonuçta Yahudiler yenildi. Bunun üzerine silahları hariç, develeri neyi taşıyabilirse onları alıp gitmeye razı oldular. Böylece anlaşma yapıldı. Yahudiler evlerinin kapılarını bile devel evlere yüklediler, evlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyorlar ve çıkan tahta parçalarından hoşlarına gidenleri de alıyorlardı. Bu sürgün olayı Hicaz'dan Şam taraflarına yapılan ilk sürgündür.